Namazda imamdan önce secdeye gitmek ya da bir rüknü önce yapmanın hükmü nedir? Örneğin imam Fatiha okurken eğer arkasında Fatiha okuyorsak, burada da önüne geçiyorsak aynı hükme tabi olur muyuz demişler hocam? Normal olarak tabii ki bir imam, imamla, cemaatle namaz kılıyorsa bir kimse, o, o imamı dinlemesi lazım. İmam Fatiha'yı tamamladıktan sonra, ee, yani bu Hanefi mezhebi için değil tabii ki bu söylediğim. Hanefi hmm. mezhebine göre e, o kimsenin susup imamı dinlemesi lazım. Fatiha okumaması gerekir. Şayet evet. e, Şafi mezhebinden ise tabii ki onlar Fatiha'yı okuyorlar. Ama bu durumda da zaten imam e, Fatiha ile sure arasında bir ara veriyor. Bir süre ara veriyor. O arada zaten okuyorlar. Yani burada e, kendisi e, gizli bir namaz kılıyorsa yani gizli namaz dediğimiz öyle ikindi gibi bir namaz kılıyorsa hı hı. yine Hanefiler burada susarlar. Yani Fatiha okumalara gerekmez. Ama e, bazı rivayetlere göre, yani mezhep içindeki bazı rivayetlere göre de Fatiha suresini okuduğu zaman e, bir sakınca olmaz deniliyor. Yani e, susup zihnini başka bir şeyle meşgul etmektense okuyabilir deniliyor. Bu durumda zaten imamın ne okuduğunu, nereye kadar okuduğunu kendisi bilemeyeceği için imamın önüne geçmesinde bir sakınca yoktur. Rükünleri yaparken mesela rüküye giderken imamdan önce hareket etse ya da secdeye giderse, giderken o zaman bir problem var mı e, Tabii ki bunlar doğru şeyler değildir. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki e, imam kendisine uyulsun diye imam olmuştur. E, i̇mam kendisine uyulsun diye imam olmuştur. Dolayısıyla bir kimse imamdan önce hareket ettiği zaman o imama aykırı hareket etmiş olur. E buna azami derecede dikkat gösterelim. Yani bazı insanlar e, güzel bir soru bu aslında. Bunu bir marifet zannediyor. Yani imamdan önce rüküye gitmeyi bir marifet zannediyor. Özellikle teravih namazlarında biz bunu çok görüyoruz. Maalesef. Şimdi imam e, okuyor فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِمْ مَأْكُولُ diyor ya. Mekul derken rükûya gidenler evet, oluyor. Evet. Nasıl olsa diyor ben imamın diyor bitirdiğini anlıyorum. Ondan önce rükûya gidiyor. Bu bir marifet değildir. Bu yanlıştır. Çünkü imam kendisine uyusun diye imam olmuştur. Sevgili peygamberimiz böyle buyurmuştur. Bir kimse imamdan önce rükûya giderse sevgili peygamberimiz onun hakkında yani Korkmaz mı şu kimse Allah onun başını bir himarın başına benzetir diyor. Eyvah. Yani bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu anlatmak için sevgili peygamberimiz böyle insanların hoşlanmadığı bir varlığı hayvanı örnek gösteriyor. Bundan korkmaz mı? Bu neyi ifade ediyor bize? Bu davranışın ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Evet. Şimdi buna rağmen. Bir kimse imamdan önce diyelim rukuya gitti. Şayet imamdan önce rüküden kalkmazsa rükü geçerlidir. Fakat mekruhtur. İmamdan önce secdeye gitti. Fakat imamdan önce secdeden kalkmazsa mekruhtur. Secdesi geçerlidir. Ama o peygamberimizin dediği sakınca o ortada yani o duruyor. O bir yere gitmiyor. O yüzden dikkat etmeliyiz. He, o yüzden dikkat etmesi lazım. Ama imamdan önce başını rüküden kaldırırsa yani... İmamdan önce başını secdeden kaldırırsa o zaman ne olacak? Namazı geçersiz olur. Evet.